Aziz müinler, şerefli Müslümanlar. Geçen dersimizde Allah'a ibadetten, Allah'a itaattan uzaklaştıkça, Allah yolunda gayretimizi kestikçe, mücadelemizi bıraktıkça, rahmet ilahiyeden uzak düştüğümüzü anlatmaya çalışmıştım. Bugün de Allahu Teala'nın rahmetine merhametine, yardımına, inayetine hangi hallerde ve hangi şartlarda nail olunabileceğini ayet ve hadis-i şeriflerine izaha çalışacağım. Allahu Teala'nın yardımı ne zaman tecelli ediyor? Nasıl geliyor? Hangi şartlarda geliyor? Hangi şekillerde geliyor? Bunları bilmemiz lazım ki meydana gelen hadiseler karşısında şaşırıp kalmayalım. Bu hususu ifade eden Kur'an-ı Kerim'in ayetleri vardır. Ve bu ayetleri de tefsir eden hadiseler İslam tarihindeki bazı vakalar vardır. Onları arz edip içinden hissemizi almak İçinden bize düşen manaları çıkarmak durumunda olacağız. Mutlaka Kur'an-ı Mübin geçmiş ümmetlere, geçmiş kavimlere ait bazı kıssaları, bazı hikayeleri, bazı maceraları, bazı hadiseleri anlatıyor. Oradan kendimize bir pay, bir hisse almamızı istiyor. Yoksa boşuna haşa anlatmaz ve haber vermez. Bakın şimdi, İslam tarihinde bakusuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvveti, peygamberliği esnasında öyle mücadeleler, öyle harpler, savaşlar ortaya konmuştur ki bunların her bir satırında Müslümanlar için dehşetli ibretler vardır. Bu hususta bakınız. Asr-ı Saadet'te mühim bir yer tutmuş bulunan ve adeta kıyamete kadar gelecek olan müminlere ibret, ders, hikmet verecek olan Hendek Savaşı, Hendek Gazvesi, Hendek Muharebesi ile alakalı küçük bir bölümü anlatıp hemen derse geçeceğim. Biliyorsunuz Medine-i Minevvere'ye hicret ettikten sonra Allah Resulü ve eshabı Kiram hicret buyurduktan sonra Mekke'deki müşrikler kuta tapanlar bütün güçleriyle Medine'de yerleşen Müslümanları ve hızla yayılmaya başlayan İslamiyeti kökünden kurutmak istediler. Ortadan kaldırmak istediler. Aman İslam yayılmasın, çoğalmasın, duyulmasın ehli küfrün menfaatleri ehli küfrün bütün yeryüzündeki hakimiyetleri, menfaatleri ortadan kalkacak bize yeryüzünde hayat kalmayacak diye endişeye kapıldılar. Bunları biliyoruz. Tıpkı bugünkü gibi şimdi dünya üzerinde her tarafta Müslümanlar görünmeye başladılar. Duyulmaya, işitilmeye başladılar. Akıllara durgunluk veren bir hızla dünya üzerinde İslamiyet yayılıyor. Düşünün ki İslam'ın en büyük düşmanlığını, İslam'a, Orta Doğu'da en büyük suikastı, tefrikayı, düşmanlığı yapmış bulunan İngiltere'de, İngiltere'de iki senede Müslüman olanların sayısı iki milyonu geçti. Elimizde vesikalar var. İki milyon Müslüman. Amerika'da Müslüman olanların sayısını bir günün dakikalarına bölmüşler, bir günün dakikalarına dakika başına bir Müslüman isabet ediyor. hızlı bir yayılma var. İslam'da büyük bir yayılma var. Japonya'da akıllara durgunluk verecek şekilde hızlı bir İslam hareketi var. Yayılıyor. Bu durumda en çok rahatsız olanlar Yahudilerdir. Yeryüzünün para sistemine, ekonomik sistemlerine, üretim kaynaklarına, faiz yataklarına Ticaret kervanlarına en büyük ölçüde hakimiyet sağlamış bulunan Yahudiler, bugünkü İslamiyet'in hareketlenmesinden, yayılmasından vallahi korkunç bir korkuya düşmüşlerdir. Dünyayı, vahusuz İslam dünyasını kaynatıyorlar. Karıştırıyorlar, boğuşturuyorlar, vuruşturuyorlar. İşte şimdi İran'la Irak'ın çarpışma noktasına gelmesi, Amerika'nın tavrı, Rusya'nın istila ve işgalleri, Doğu'da, Batı'da, Orta Doğu'da korkunç hareketlerin planlanmasının hepsinin temelinde, mayasında, esasında, diplomasisinde, kaynalında korkunç bir bu bahsettiğim korku yatıyor. Müslümanlar toplanmadan, birleşmeden, birlik olmadan, dünya-İslam hareketi kurulmadan hepsinin kökünü kazıyalım diyorlar çabuk, ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar. Tıpkı Allah Resulü'nün devresinde asr-ı saadet olduğu için misali arz edeceğim, göreceksiniz. Medine'deki İslam hareketini kökünden yok etmek için Mekkeli müşrikler çeşitli yollar arıyorlardı, çeşitli ittifaklar kurdular, çalıştılar. Medine-i Münevvere'nin etrafında bulunan ne kadar Yahudi kabileleri varsa... Medine'de çok Yahudi vardı... Hayber Yahudilerin elindeydi... Gataban kabilesi, Beni Kureyza kabilesi, Beni Nadir kabilesi... Korkunç Yahudi kabileleri vardı. Oranın ticaretine, hurmalıklarına, parasına, imkanına... Ticaret kafilelerine hakim Yahudiler vardı. Hepsi toplandı, birleşti, ittifak haline geldiler... Ve Kureyş'in ileri gelenleriyle temasa geçtiler. Biz dediler ehli kitabız ama biz Hazreti Musa'ya inanırız ama biz sizinle beraberiz. Muhammed'in getirdiği dini, imanı, inancı ve kendisini ortadan kaldırmak için sizlerle kuta tapanlara beraber oluruz dediler. Bunu Kur'an-ı Kerim çok acayip haber veriyor. Birlik, ittifak sağladılar. İslam'ın bütün düşmanları birleştiler o zaman. Başta Yahudiler, putperestlerle ehli kitap oldukları halde, putlara tapan Kureyşileri, Mekke'deki putperestler hepsiyle birleştiler, sarmaş bulaş oldular. Ahit imzaladılar. Ne korkunç bir hadise. Menfaatleri ellerine gitmesin diye. Bakınız bunu Kur'an-ı şu ayeti kerimeyle haber veriyor. Estaizu billah. İz câukum min felkikum ve min esfele minkum. Hani Habibim Muhammed Mustafa'm, hatırlayın, hatırlayın, düşünün, unutmayın şeklinde ayet tecelli ediyor. Hatırlayın ki hani sizin aleyhinize toplanmışlar ve gelmişlerdi. Min tevkü Medine'nin şart cihetinden üst tarafından Katafan kabilesi Yahudileri hepsi sizi İslam'ı ortadan kaldırmak için sizin aleyhinize toplanmış ve gelmişlerdi. Ve min esfele min küm. Sizin altınızdan yani Kureyş kabilesi de Medine'nin Garp, batı tarafından, alt tarafından gelmişlerdi. Bütün müşrikler, Yahudiler hepsi sizin aleyhinize ittifak etmişlerdi. İzcaukum. Bu maksatla gelmişlerdi. bukhari Şerif'in tespitine göre o kadar asker toplamışlar, kabilelerden, Kureyş etraftan, Yahudilerden o kadar asker toplamışlar ki 24 bin silahlı asker meydana getirmişlerdi. Medine'yi kötünden kazımak için. İslam'ı. Görülmemiş o zamana kadar böyle bir ordu. Çöl üzerinde, Hicaz üzerinde. Bu hadiseyi hatırlayın diyor Rabbül Alemin. Evet. Ve izzâgatil ebsâru. O zaman siz öyle bir dehşet karşısında kalmıştınız ki Gözleriniz böyle, gözleriniz de hadisenin dehşetinden bu müşrikler, kafirler ordusunun silahlarından, adetlerinden, mühimmatından, heybetinden, hareketinden içinize öyle bir korku gelmişti ki o korkunun dehşetinden gözleriniz dışarıya fırlamıştı. Ayet وَاِزَّا غَكِ الْأَبْصَارِ Basarlarınız, gözleriniz kaymış, dışarıya fırlamış, gözleriniz far taşı gibi açılmıştı. allah Teala o günkü hali anlatıyor. Bugün de olabilir. Bugün Müslümanlar İslam dünyasını içinden ve dışından kuşatmaya çalışan doğunun ve batının askeri güçleri karşısında akılları hayrette kalıyor. Nasıl çarpışılır, nasıl harbedilir, nasıl olur, nasıl olur diye gözleri, gerçekleri göremiyor ve ve izzagatil absar gözler kayıyor, uzaklaşıyor ve bütün dehşetiyle etrafa heybetle bakıyorlar. Bugün de mümkün, gelecekte de, de mümkün. Daha bitmedi. Ve belagatil kulubül hanacire kalpleriniz o aleyhinize birleşen kafirlerin askerinden, ordusundan, silahından, mühimmatından, Kesretinden dolayı içinize düşen korkudan Kalpleriniz çarpıyor çarpıyor Adeta canımız Ağzınıza gelmiş bulunuyordu Ve belagatil kulubul hanâjire <gülüyor> Hançere Gırtlak Canımız gırtlağınıza geliyordu O dehşet karşısında Nefesiniz kesiliyordu Nefes alamayacak hale geliyordunuz Yürekleriniz daralıyordu Ayete bak Yüreğiniz daralıyordu Kalbiniz ağzınıza gelmişti. Gırtlağınıza dayanmıştı. Müthiş bir hareket karşısında bu kadar korkuya ve dehşete düşmüştünüz. Olabilir. Bakınız daha var ayetin devamı. وَتَزُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ allah Allahu Teala'ya karşı çeşitli çeşitli türlü türlü zanlara ve ihtimallere kapılmıştınız. Acaba Allah bizi imha mı etmek istiyor demiştiniz? Acaba Allah yalan mı söylüyor demiştiniz? Acaba ne olacak diyordunuz? Acaba Allah verdiği sözü tutacak mı diyordunuz? Yoksa mahvumu olacağız, ne hale geleceğiz diye Allah hakkında türlü türlü zammaya düşmüştünüz. Şu hale bakın, müminlerin başına neler gelmiştir? Neler olmuştur? Hadiseyi Kur'an haber verdi. Evet, şimdi geldiler. Onlar gelmeden Resulullah'a bu korkunç ittifak ve askeri harekat haber verildi. Efendimiz haberi aldı, derhal tedbir düşündü, tertibat aldı, yanına ashab-ı kiramın büyüklerini almak suretiyle Medine-i Münevvere'yi savunmak, müdafaa etmek için tedbir almak üzere şehrin kenarına çıktılar. Bir meşvelet yaptılar. Ne yapalım? Bu korkunç ordu karşısında, ittifak karşısında Medine'yi, münevveli nasıl koruyalım, nasıl savunalım? Bakın. Ne ibretler var. Herkes fikrini sürdü, anlattı, herkes düşüncesini arz etti. Uzatmayacağım bunları. En sonunda Selman-ı Farisi İran'dan çıkıp Medine-i Münevvere'ye gelen ve Müslüman olan Selman ismindeki mukaddes ve mübarek sahabi bir teklif ortaya koydu. Ya Resulallah dışarıdan böyle karşı koyulmaz bir ordu geldiği zaman işgal etmeye, istila etmeye geldiği zaman bizim İran'da Pers İmparatorluğunda ateşe tapanlar, güneşe tapanlar şöyle bir metot, şöyle bir usul kullanırlar. Şehrin etrafına bir atlı adamın sıçrayıp geçemeyeceği kadar genişlikte hendek kazarlar, böylece şehri müdafaa ederler. İsterseniz bu tariflerin adetlerini alalım, tatbik edelim dedi. Oy birliğiyle ile Selman'ın Farisi'nin görüşü kabul edildi ve derhal hendek kazmaya başladılar. Ne ibret! Demek ki İslam'ın müdafasına İslam dininin müdafaasına, korunmasına, yayılmasına çalışılan bütün vasıtalar kafirlerin elinde de olsa Müslüman onu rahatlıkla kullanabilir. Kaynağı değil. değildir. Yeter ki İslam'ın lehine, İslam'ın faydasına, İslam'ın menfaatine yarayışlı olsun. Vasıtanın kaynağına bakılmaz, neye hizmet ettiğine ve hizmetin önemine ve İslam'a yarayışına Bu Burada bu ibret var. Sahibizi inşanımız 40 arşın ölçtü, 40 arşın, bir arşın 70-75 santim civarında, 40 arşınlık yerleri böyle 40 arşına 40 arşına böldü, her bir 40 arşınlık yere 10 tane sahabiyi verdi, siz burayı katılasınız buyurdu. Kendisi de Tıpkı bir inşaat amlesi gibi temel kazan, hafriyat yapan bir amele gibi Hazret, Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatü da aynen ameleler gibi çalıştı. Aynen. hendek kazıyorlar. Yoksa İslam'ı müdafaa etmeselerdi mümkün müydü? Onun bekası devamı mümkün müydü? Resulü Zişan'ımız Selman-ı Farisi yemin ederek diyor ki, vallahi Resulullah'ı görüyordum kazmayla kazıyor mübarek eteğine doldurduğu toprakları götürüp saniye atıyordu diyor. Toprak çekiyor Resulullah. Gayesi İslam'ı müdafaa etmek. Medine'yi müdafaa etmek. Bizzat müdafaya girişmeden kabil değil zaten. Davanın devamı mümkün değil. Efendim ne uzun vardı. Allah Resulü Medine'den çıkmasaydı da Mescidin mihrabından mübarek yüzünü cemaate çevirip de Ya Rabbi üzerimize gelen düşmanları kahru ile eyle diye dua etseydi duası kabul olunmaz mıydı? Olurdu. Fakat Allah'ın nizamında ve kanununda mücadele etmek vardı. Müdafaa etmek vardı. Resulullah her bir Müslüman yapabileceği yolu tercih etti. Bizzat kazmayla, kürekle mücadele yolunu seçti. ...mücadele etmeden... ...dua etmek neticeye götürmezdi Müslümanları. Görüyor musunuz? Düşman sabahlara kadar çalışsın. Sabahlara kadar tertibat alsın. Müslümanların aleyhine birleşsin, toplaşsın. Gayret parasıyla, malıyla, canıyla... ...topuyla, tüfeyle çalışsın, çalışsın. Siz Müslümanlar mücadele etmeyin. Allah belalarını ver. Allah, kahret. Allah kahretsin. Ya Rabbi üzerimize gönderme diye. Mücadele etmeden dua ederseniz... vallahi sünnetin dışında kalırsınız. Yanlış yaparsınız. Ve Allah'ın rahmetini bulamazsınız zaten. Mümkün değil. Tarihi İslam'da görülmüş şey değil. Öyle çalışmadan, çırpınmadan... can boğaza gelmeden... mücadelenin bütün imkanlarını kullanıp da... her şey bitip tükenir bir noktaya gelmeden... El açıp da yetiş ya Rabbi diyemezsiniz. Ancak o, o noktada Allah'ın yardımına geliyor. Şimdi biraz sonra göreceğiz bakın Allah aşkına. Zaman da hızla ilerliyor. Evet. Hendek kazıldı. Fakat o günün şartlarını düşünün. O günün imkanlarını düşünün. Hendek Koca bir araziyi Medine-i Mekke'den gelen işgal ve istila ordularına karşı büyük bir araziyi en yaman bir Arap atının, küheylan bir atın sıçrayıp da karşıya geçemeyeceği genişlikte ve derinlikte bir çukur kazılacak. Kolay mı bu? Ne bir motor var ne? Ancak insan gücüyle ve insan kuvvetiyle bu yapılacak. Kazlı sahabe-i kiram gece demediler, gündüz demediler, bütün bir enerjiyle çalıştılar... Allah'ın Resulü başlarında çalışıyorlardı. Bir an geldi, yiyecek namına bir çöp kalmadı. Yiyecek bir arpa tanesi bulamadılar. Bir hurma kırığı bulamadılar. Peş peşe, üç gün devamlı açlık içinde kazmaya devam ettiler. Çöp yok. Tarihte yazıyor bunlar. Ashab-ı kiram Rıdvanullah-ı Teala aleyhi mecba'in öyle aç kaldılar ki Mideleri, karınları ön taraftan sarkacak hale geldi. Karnımız, midemiz sak, sarkmasın, dökülmesin diye kuşaklarının altına birer tane taş bağladılar. Taş böyle, karınlara sımsıkı bağladılar. Eğildikleri zaman dökülmesin, boşluk olmasın. Birkaç zaman da öyle çalıştılar. O taş karınlarında yavaş yavaş yara açmaya başladı. İltihap yapmaya başladı. Çaresiz kaldılar. Allah Resulüne müracaat ettiler. Ya Resulallah, günlerdir açlık içindeyiz. Çaresiz kaldık, karnımıza taş bağladık. Şimdi bizi rahatsız ediyor. Ne emir ferman buyurursunuz. Perişanız, nefes alacak fermanımız kalmadı. Ve kuşaklarını çözdüler. Hepsinin kuşağından birer tane taş düştü yere. Allah'ın Resulü öyle ağladılar, öyle ağladılar ki mübarek sakalından öyle yaşlar döküldü ki o da hemen ashabın önünde mübarek geline doladığı kuşağı çözdü, onun kuşağından üç tane taş parçası düştü. O da açlık serisindeydi. Açın okuyun kitaplarda göreceksiniz. Ve buyurdular ki aynen şöyle buyuruyorlar. Ashab-ı kiramın aç kaldık ya Resulallah. Yiyecek bir şey kalmadı. İşte bak kuşaklarımızdan dökülen taşlar bunu ispat ediyor deyince Allah'ın Resulü de anlattığım şekilde sizin bir günlük açlığınıza karşılık üç gün aç kalmazsa bu peygamber rahmeten lil alemin olamaz buyurdular. O da üç gün üç taş bağlamak suretiyle devam ediyorlar. Kasul-i dua buyurdular, tedarik yaptılar, bir ölçüde açlığı kaldırdılar ama Medine'nin tamamında kıtlık var. Harp halindesiniz, çöp ambargo, bütün etraf ambargo koymuş. Ambargo, gıda ambargosu, ekonomik ambargo, yolları tutmuşlar, hiçbir şey gelmiyor. Gök takır, yer tam takır. Müslümanlar böyle sıkışmalıdır önce. Böyle müthiş, Allah'ın inayetine doğru akın akın gitmelidir önce. Senin şimdi ambarların dolu, dükkanların dolu, kasan dolu, kesen dolu her imkanın var. Ya Rabbi yardım et. Yok şey. Tüket bakalım varlığına yolda. Tüket. Rastgele olur mu? Biraz sonra nasıl yardım geldiğini göreceğiz. Biraz daha kazıya devam ettiler. Kazı devam ediyor. Hafriyat. Devam ediyor. selman Farisi'nin postasında kazdıkları çukurda endekte öyle bir kaya meydana geldi ki selman Farisi çok güzel kazıyordu, tecrübesi vardı. Evvelce onların adetiydi zaten. beyaz çelik gibi bir kaya parçası çıktı. selman Farisi bütün beşeri gücünü kullandı. O kaya parçasından bir parça koparamadı elindeki o külünk denilen külünk namındaki demir topuzu kırıldı, balyozu kırıldı, kazma kırıldı, köy kırıldı. Mümkün değil. Gelip dediler ki ya Resulallah bizim kazdığımız yerde bir taş çıktı, imkan, ihtimal yok, benden daha tecrübeli yok, kırılmıyor. Emrederseniz ölçüyü saptıralım, başka yerden kazalım. Dediler. Bana gösterin bakayım o kayayı buyurdular Rasulullah Ve kendi Eline aldığı mübarek ellerine aldığı balyozla bir vuruşta taş hafif parçalandı. Öyle bir ışık, öyle bir zıya, öyle bir şua, ışın yayındaki ki bütün araziyi aydınlattı. Efendimiz tebessüm buyurdular. İkinci vuruşta gövdeyi parçaladı, yine bir şua, ışın neşretti. Kıvılcım etrafa yayıldı, Resulullah tebessüm buyurdular üçüncü vuruşta tuz buz oldu yine bir ışık parlama meydana geldi Resulü Zişan yine tebessüm buyurdular Selman-ı Farisi sordu ya Resulallah neydi bunun hikmeti? vallahi Cebrail aleyhisselam geldi bu parçalanmadan hasıl olan zıyanın ışığın altında bütün İran mülkünün Kisra'nın bütün memleketlerinin ümmetinin eline getireceğini söyledi çukurda oluyor bu hembekde oluyor Hele mücadeleye girişin bakalım. Allah mavelada nereyi gösterecektir Mücadele olmasa hikmet olmaz. Otur oturduğu yere ver Allah'ım, al Allah'ım. Yok böyle bir şey. İkinci defasında Cibril-i Emin geldi bana haber verdi gösterdi. Vallahi Kaiser'in Ruh İmparatorluğu'nun bütün arazisi ümmetimin eline geçeceğini gördüm. İkinci. Üçüncü defasında yine bana gösterildiği Yemen'in sana ülkesini, bütün Yemen arazisinin tamamı ümmetimin eline geçeceğini vallahi gördüm buyuruyorlar. Şu hadiselere bakın, bir tarafta zerre yok yemeye başlarını kaldırıp etrafa bakamıyorlar. Ama öbür taraftan Kisra'ların, Kayser'lerin, Sana'nın, dünya üzerinde haritanın, İslam'ın eline geçeceğini haber veriyorlar. Ordunun içerisine karışmış bulunan bir takım münafıklar kahkahayla güldüler. Yahu dediler haşa sümme haşa. Bu Muhammed ne cambaz adam yahu. Şurada yiyecek bir lokmamız yok. Küçük Medine şehrini müdafaa etmek için canımız çıkıyor. Hendek kazıyoruz. O Rum ülkesinden, Fars ülkesinin tepinden bahsediyor. Bu ne biçim şey yahu dediler. Herifler inanmamışlar. Kafir herifler. Münafık. Ne ibret bunlar. Nihayet hem gitti bitti, aziz müminler. Uzatmayın çok, gitmez bu hadise. Hem dek bitti, Allah'ın Rasulü 3000 kadar asker toparlaya, 3 bin, 3 başka yok. Karşı tarafta 24 bin kişi. Bazı rivayetlerde 10 bin, 10 binden aşağısı kimse yok. Kafirler ordusu Bukhari Şerip'in şehirlerinde 24 bin kişidir diyor. Ahzab ordusu. Ahzab, Kur'an-ı Kerim'de buna da bir sure de var. Suretül ahzab. Ahzab demek hizikler, gruplar, Yahudiler, kabileler. Herkes, İslam'ın aleyhine toplanan kafir gruplar. Suretül ahzab. Ve bu kadar çoğunlukla gelmişler. Develer, erzaklar, ocaklar, ordugahını kurmuşlar karşı tarafa. Gelir gelmez bir de baktılar ki Allah Allah! Öyle bir hendek kazılmış ki... ...karşı tarafa geçmek imkansız. Bu ne biçim şey? İlk defa görüyorlar hayatta. Araplar böyle şey bilmezlerdi çünkü. Şaşırıp kaldılar. Bir müddet şaşkın beklediler. Ama tabi ordugahı kurdular. Ocakları, develeri kesip et yiyorlar. Karşı taraftan öyle et kokuları gelip... sahaben işi çekiniyor. Onlar çok bulamıyorlar. Tukara hiçbir şey yok. Mücadele devam etti. Karşılıklı sataşmalar vesaire ama karşıya geçemiyorlar. Ancak sapan taşıyla taş atıyorlar. Sapan taşlarıyla. Ok atıyorlar. Fakat karşıya geçemiyorlar. Arapların arasında bütün Arabistan yarımadasına şöhreti yayılmış, ünü, ünvanı yayılmış kafir bir kahraman, bir tehlivan vardı. Adına Amr din Abdülgürt diyorlardı. Amur. Amr. Amr. Amr bin ne korkun şafiri yarabbi. Bütün Araplar bu Amr ismindeki Abdülgüt adındaki bu adamı bin tane pehlivanın yerine koyuyorlar. Bin pehlivan yerine sayıyorlar. Bir tek adamı. Peç bir adam bin pehlivan yerine sayılıyor. O da gelmiş harbe. Üstelik Bedir harbinde, Bedir harbinde yara almış, kafası yaralanmış ve yemin etmiş kutuna Müslümanlardan intikam alıncaya kadar başıma zerre kadar kokusur sürmeyeceğim de yemin etmişti. İntikam almak için gelmiş. Yaşlı, tehlivan, tecrübeli kafir ne yaptı, ne etti, nasıl, nereden sıçradıysa bir sıçrayışta havadan uçtu, Efendimizin tarafına geçti. Hemdeyi geçti. Korkus bir hadise. Ve Müslümanlara bir panik meydana gelecek bir hal aldı. Atı kişniyor, Mevsim kış soğuk. Medine çok soğuk o zaman. Atın burnundan buharlar fışkırıyor bir lokomotif gibi. Sıçlıyor, koşuyor, kişniyor ve karşıdan bağırıyor. Ey Müslümanlar! içinizde birinci nağara atışında bağırmazsa kimse çıkamadı. Ses soluk yok. Bin pehlivana bebeldi adam. Tarihlerin tespitini söylüyor. İkinci defa aranızda hiç Ölülerden kimse yok mu? Adam yok mu içinizde, Adam yok mu? diye bağırıyor. Yine ses çıkmadı. Hazreti Ali İlmurtaza sokuldu efendimize. Ben çıkayım ya Resulallah. Ben çıkayım. Müsaade <gülüyor> et. Efendimiz otur ya Ali. Bu bağıran, bu kafir amırdır Sen bilmiyor musun Amr'ı buyurdular. Sus. Üçüncü defa atıyla tepindi, eşindi, bağırdı. Yok bu adam, Müslümanların üzeri ölü toprağımız açıldı. Deyince, Ali-ül Murtaza duramadı. Ya Resulallah bana müsaade et, ben çıkmak istiyorum buyurdu. Amr bu çıkacağım, şimdi olsa çıkacağım. Haysiyetlerimize dokunamazlar. Efendimiz çaresiz kaldı. Hazreti Ali radıyallahu teala öz amcasının oğlu, Kendis üzerine giydiği zırhı çıkardı ...Hazreti Ali'ye giydirdi. Hazırlıyor onu. Hazırlıyor cenge. Görüyor musunuz? Hazırlık yapmak lazım. Çatallı Zülfikar ismindeki kılıcını aldı. Ali ya Ali. Sana teslim ediyorum buyurdu. Çık. Arkasından hüngür hüngür ağlayarak... ...şu duayı yaptı. Dua ediyor... ''Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, amcamın biri ubeyde Bedir Harbi'nde şehit oldu. Amcamın bir diğeri Hamza, Uhud'da şehit oldu. Elimde ve yanımda sadece amcamın oğlu Ali kaldı, onu bana da Ya Rabbi'' diyordu. Ali karşıladı, Amr bin Abdülgüdün karşısına çıktı. Del gibi kafir, Ali genç, toy, delikanlı böyle küçücük görünüyor karşıdan bağırdı kim benim karşıma gelen kim kimsin deyince Ebu Talib'in oğlu Ali bir feryat etti ben seni tanımam dedi Amr ama baban Ebu Talib'i tanırım İyi, nihim bir adamdı ey Ali gelip de burnuma giren bir silek olma yazık sana dedi burnunu karıştırıyorsun. Kılıcımın sana isabet etmesini istemiyorum. çekil Sen kimsin? Hakaret ediyor. Hazreti Ali hayır dedi. Bırak sataşmayı. Ben seninle dövüşmeye geldim. Allah için kelleni koparmaya geldim. Karışma. Allah. Amr kızıştı. Yine kızıştı. Bu sefer mücadele noktasına geldiler. Hazreti Ali dedi ki Ey Amr senin bir adetin vardı. Seninle kapışmaya başlamadan önce karşımdaki hasmın üç teklif getirir ve sen bu üç teklifi dinlerdin. Sana üç teklif getiriyorum dedi Ali. Birincisi gel kibir etme inad etme gel İslam ol Müslüman ol buyurdu. Amr karşıdan hayır buna imkan yok dedi. Müslüman olmam. ''Öyleyse ey Amr ikinci teklifim var, harp meydanından çekil, sen geri git, Katışma bu işe girme.'' dedi. ''Ali sen ne demek istiyorsun?'' dedi Amr, ''Kadınların benimle alay etmesine çıldırırım.'' dedi. Geri çekilir miyim ben? ''Öyleyse hamle ya kafir, hazırlan ve başladı.'' dedi Hazreti Ali, ''Hamleye hazır ol, fakat sen atın üzerindesin ben yayayım.'' bu erkekle yakışmaz, tehlivanlık böyle olmaz dedi. Din atından. Amır atından indi, bir kılıç savurarak atın dört ayağını birden kesti. At çöktü yere olduğu gibi. Bir dehşet uyandırmak için, bir kılıçla atın dört ayağını birden kesti. Ne korkunç bir kullanma, kılıç kuz kullanma hadis Görülmüş Görünüş şey At böyle, bir bina gibi çöktü kaldı oraya. Ve bir dehşetle Ali'nin üzerine hücum etti, hamle etti. Öyle bir kılıç salladı ki, 25 kat deve derisinden yapılan kalkanı Hazreti Ali'nin derinde, Amr'ın kılıcı kalkana isabet etti, 25 kat deve derisini kesti, kalkanı parçaladı. Ali'nin yüzünden hafif kanakmaya başladı. Ne korkunç bir hamle. Fakat Ali hamleyi savmuştu, sıra Hazreti Ali'ye gelmişti. Hamle ve hüküm sırası Ali'nindi şimdi. Herkes gözleri kırlanmış dışarıya sahneyi seyretmeye koyulmuştu. Belki arşın altında bu kadar korku kavga görülmemişti. Allah adınaydı, İslam adınaydı, Muhammed Mustafa adına idi. Bu ne sahneydi? Arşın bütün melekleri seyrediyordu. Tersin bütün hakikatleri seyrediyordu bütün melaike-i ya Rabbi sahneyi seyretmek istiyoruz diye teryat ediyorlardı. Allah! Ali rabbiyallahu teala bir sıçrayışta raviler, rivayet edenler şunu anlatıyorlar. Öyle bir sıçradı ki Hazreti Ali sanki Ali yerde değil de gökten geliyor gibiydi. Aşağıya inerken bir zülfikarı çaldığı gibi kellesini ayağının üzere düşürdü ve korkunç bir toz duman ortaya çıktı diyorlar. Amr'ın kellesi bir olmuş bir meyve gibi bir hamlede bir kılıçla yukarıdan ilerken aşağıya keserek kafasını ayaklarının dibine düşürdü Amr'ın ve tozdan dumandan kimse ne olduğunu göremedi fakat bir müddet sonra Hazreti Ali'nin Allahu Ekber Ali. işitince sevinmeye başladılar, toz duman çekildi, amrın kellesi yerdeydi, sanki dört devenin boğazlanması ve akan sel gibi kan akıyor, Ali'yi tekbir getirerek Allah'a de diyordu. Bütün ashab-ı kiram ve Resul-i Zişan Efendimiz'e tekbir getirdiler ve kızışma başladı karşıdan. O gün akşama kadar görülmemiş bir çap çarpışma meydana geldi. Ve Müslümanlar öyle sıkıldılar başlarını kaldırıp da hendekten bakamıyorlardı. Allah Resulü arşın altında o kadar daraldı, o kadar sıkıldı ki kafirlerin hücumundan, dehşetinden, okundan, taşından, sopasından o gün dört vakit namazı kılamayıp ağladılar, hücum Dört vakit namaz kılamayıp Resulullah namaz kılamadı. Hücum değil. Şu hadiseyi görüyor musunuz? Nerede Allah'ın yardımı? Bakın şimdi. İslam'ı müdafaa etmek için bu çapta mücadele edilmedikçe zafer yoktur. Rahmet yoktur. Allahu Teala arşın altında, arzın üzerinde Müslümanların inandıkları dava yolunda her şeylerini böyle ortaya dökmelerini istiyor. O böyle istiyor. Cennetini buna mukabil vereceğini vaat ediyor. Öyle bir çarpışma öyle bir dövüşme şimdi artık bir tükendiler namaz kılmaya mecanları kalmadı çok çok perişanlık ifade etmek mümkün değil tam bu esnada bu hengamede harp uzamıştı bir ay kadar devam etti bu çarpışma karşıdan karşıya boğuşma bekliyor o çıksın ben çıkayım vurayım bir ay muhasara devam ediyor kuşatma bir ay devam ediyor bilhassa böyle arada bir hendek olduğu için siper olduğu için tabi bir meydan savaşı gibi olamıyor bekle bekle bekle yiyecek bitmiş her şey bitmiş takat derman bitmiş bir ay karşıdan kimse göz açtırmıyor nihayet nihayet Kur'an-ı Mübi'nin haber verdiği gibi bir hadise meydana geldi. Bakınız. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler imanlarının uğruna canını, malını, varını, her şeyini feda etmek noktasına gelmiş Müslümanlar. İman kuru bir laftan ibaret değil tabii. İman onu müdafaa yolunda her şeyini verebilmeyi gerektiriyor inandım deyince Allah'ın ahdine, emanına sığınmış ve o davayı son damlasına kadar mücadeleyle muhafaza edeceğine yemin etmiş insan. Mümin. inanmış adam. Ve ufak bir tehlike görünce sıvışıp kaçan mümin mi zannediyorsunuz? Ufak bir tehlikeyi görür görmez hemen tabana kuvvet köşeyi dönüyor kaybolup. Bu ne Müslümanı bu? Buna inanmış demek mümkün değil tabi. Ve bizim mücadelemiz bugün Müslümanlara hayret ediyorum. Şu hicret asrında hicret, bakınız 15. hicret asrına yaklaşıyoruz. Alemi İslam ateş çemberin içinde kaldı görüyorsunuz. Bütün İslam dünyası ateş çemberin içerisinde bugün. Müslüman Türkiye'miz Anarşistlerin ellerindeki silahların ateşi arasında kahrolup gitmektedir. Afganistan Rus işgalinin ve ateşin içerisindedir. İran'ı duyuyorsunuz, Pakistan perişan, Suudi Arabistan'ın halini işittinizdir. Bütün alemi İslam ateş semberinin içerisinde kalmış bulunuyor. Hiç kimse emin olamaz, kimse, kimse huzurluyum, mesrudum diyemez dünyada Müslüman olarak. İmkan yok. 15. hicret asrına yaklaşmak ne demek biliyor musun? Bir hicret şuuru... ...candan ayrılmak, maldan, evden... ...hanımdan, karıdan, kızdan, eşyadan... ...ayrılabiliyor musun? Ayrılmak şuuru var mı sende? Eşyadan ayrılmak. zelkinden keyfinden, evindeki rahatından sıcak döşeğinden ayrılabilir misin Müslüman? Hicret. Hicret budur. Hicret aslına. E hocam biz de hicret ediyoruz. Biz de biz de evimizden çıkıyoruz. Oturduğumuz yere çıkıp başka yere gidiyoruz. Geçen gün Latife kabilimden bir Müslüman kardeşimizi ziyarete gittim de bir baktım evinde bir hazırlık var. Eşyayı toplamış. Bir takım hazırlıklar yapıyor. Hani bir yere bir göç var. Bir hicret havası var evde. Allah Allah halılar toplanmış sarılmış filan erzak toplanmış eşya toplanmış gidiyor maşallah dedim bir hicret mi var Allah namına nereye bir hicret havası görüyorum evet hocam dedi yazlığa taşınıyorum yazlığa deniz kıyısına dedi bak hicret ediyor görüyor musun müslümana bak ahmad oğlu ahmad böyle müslümanlarla dava yükselir mi ben? yazlığa taşınıyor aptal yeryüzü Müslümanlara ateş çemberinde kalmış denizin havasını arıyor o Hicret. Bunlar Allah'ın azabına müstahak insanlardır bunlar. bunlar. Ne cenneti bu? Bunlar ne alakası var cennette bunlar? Bakare sure-i 214. ayetini okuyun Allah aşkına. Bakın yine. Yine vebal bırakıyorum size. Vebal olarak söylüyorum. Bakare suresinin 214. ayetini gidip okuyacaksınız. Bakalım neymiş cennete istihkak? Bugün bütün Müslümanların evine bu Bakara suresinin 214. ayetini asmak lazım. Levha gibi en önemli ayet budur bu asırda. Öyle sırt üstü yatıp da efendim sıcak hazır, soğuk hazır, bir düğmeye bas efendim klimatör cihazı yazın serinlik, kışın sıcaklık, efendim evinde konfor, sıcak su akıyor, soğuk su akıyor, her meyve, her sebze, her ekmek, her yağ, her kekini bulunuyor o oh, böyle bir alemde zevkini keyfini her türlü rahatlığını devam ettir, ölünce de doğru cennete git bu yok bu İslam tarihinde yok yok böyle bir şey görmedik görülmüyor Bakara suresinin 214. ayetini okuyacaksınız evet ve hicret 15. hicret asrına gidiyoruz yaklaşıyoruz nerede hani hicret hani ne hazırlığınız bir, bir potansiyel bir canlanma bir şuurlanma bir ruhi hazırlık var mı ruhi hazırlık evden mülkten sıcak döşekten sıcak çorbadan ayrılabiliyor musunuz Hicret. işte ey millet tam bu esnada bakın şimdi hembek savaşının seyri bütün dehşetiyle devam ediyor Başlarını kaldırıp bakamıyorlar sağa sola. O esnada, şu ayeti kerimeyle haber verilen bir hecelli, bir mucize suhur ediyor. Ya <gülüyor> eyyühellezîne âmenü zükürû ni'metallâhi aleyküm. hem bu hengamede, bu savaşta, bu korkunç boğuşmada, Ey müminler üzerinize Allah'ın inzal ettiği, gönderdiği nimetullahı, Allah'ın nimetini hatırlayın. Ne göndermiş? İz ca'atkum junudun aleyhim rihan ve junudan lem terauha ve kana Allahu bima ta'malun basira. Subhanallah. Hani o kafir orduları, o müşrik askerler, o sayıca korkunç ordu... ...toplaşıp toplaşıp da sizin üzerinize geldikleri... ...ve sizi gırtlağınıza kadar sıkarcasına rahatsız ettikleri... ...dermanınız tükendiği, imkanınız kalmadığı... ...ağzınıza bir hadbe alacak bir gıda maddenizin kalmadığı... ...mühimmatınızın tükendiği, hiçbir çarenizin kalmadığı noktada... Allah'ın şu nimetini hatırlayın. Allah size, rihan, üzerinize bir rüzgar gönderdi. Bütün tarihi kitaplarda göreceksiniz. O esnada öyle bir rüzgar esti ki, bire bir kasırga haline dönüştü. O rüzgar tamamen karşı taraftaki kafirler ordusunun ordugahını Altını üstüne getirdi, çadırlar çöktü, ocaklar söndü, develer uçuştu, eşya kaçıştı, hiçbir koz, duman, kum, toprak, bütün kafirlerin gözlerine doldu, can haline düştüler. Öyle bir kaçış başladı, bir anda savaş meydanda can itatıldı. aleyhim rihan, rih rüzgar demektir Arapça bir rüzgar gönderdi, bir kasırga, silmi sükürdü hepsini. Allah'ın yardımı yetişti görüyor musunuz? Ama artık onların hiçbir şey, hiçbir çareleri kalmamış. Demek ki Allah'ın yardımı, Müslümanların, hiçbir çarelerinin, dermanlarının, eşyaları, malları, mülkleri, imkanları, hiçbir mülkleri kalmayacak. Hepsini Allah'a verecekler, verecekler, hiçbir şey kalmayacak. O zaman Allah'ın yardımı gelecek. Şimdi kendimize payı biçebiliriz. Kasamda milyonlarca para varken rahmet bekleme. Da. Vermek Allah Elinde, elinde çeşit çeşit İslam'ı müdafaa için her türlü vasıtan, param, pulun, mülkiyetin varken sen bunları kullanma harcama. Ve Allah'ım, sen kahretsin Allah'ım, sen ver. Yok böyle bir şey. Bak nereden geldiği görüyorsunuz. Bir misal daha vereceğim şimdi. Fe ersenna aleyhim rihan rüzgar verdi cenab Hak. Ve cunuden bir takım ordular, askerler gönderdi. Len teravha! Hiçbirisini gözünüz görmüyordu. Gözlerinizin görmediği askerler! Melekler! Melekler! Melekler! Ve darmadağın oldular. Ve kaçıp gittiler. Geride bıraktıkları hurmalar, erzaklar, yiyecekler, develer... Koyunlar, keçiler hepsi Müslümanların eline ganimet malı olarak geçti ve Medine'deki bütün kıtlık ortadan kalktı. Kıtlık ortadan kalktı ya. Allah'ın müslümanlara. Ve kana Allahu bima taamalon basira. Allah can çekişir hale geldiğiniz sırada sizin neler çektiğinizi bilen ve ne hale geldiğinizi gören Allah'tır buyuruyor. O görecek. Bakınız. Efendim bu yalnız Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ashabına mahsustur. Yalnız o zaman tecelli etmiştir. Daha olmaz. Kim söylüyor bunu? Kıyamete kadar Allah'ın yardımı bakidir. Her zaman olacaktır. Yeter ki sen her şeyini ver ona. Gir mücadeleye. Bakınız bunu ispat için geçenlerde Moskov'un Komünist Rus'un işgali altında bulunan Müslüman Afganistan'ın mücahitleriyle alakalı bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğim ve dinlemenizi rica edeceğim. Geçenlerde Türkiye'de onlardan üç kişi, Afganlı mücahitlerden üç kişi konferans verdiler. Belki okumuşsunuzdur, görmüşsünüz, dinlemişsiniz. Üç mücahit konferans verdi konferansta bizzat anlatıyor bakınız aynen okuyacağım buradan aldığım şeyi aziz kardeşlerim diye başlamışlar konuşmaya ve devam etmişler şimdi size başınızdan geçen iki olayı anlatmak istiyorum bakın nasıl şu okuduğum ayetin tecellisi şimdi de gelecekte de oluyor olacak mümkün değil başka türlüsü bir keresinde Afganlı Müslüman mücahit mücahitlerden 100 ila 200 kadarımız komünistler tarafından sıkıştırıldık. Bir de sıkıştırıldık. Onlardan kurtulmak için gerilerken, geriye geriye giderken dik bir dağın yamacına geldik. Bundan sonra kaçacak bir yer yoktu. Arkamız uçurumdan başka bir şey değildi. Orada Ruslar bizi çembere aldılar. Biz bir hafta dayandık. Bir hafta sonunda tek bir mermimiz ve tek bir lokma yiyeceğimiz kalmadı, tükendi ve bitti. Bu arada Rusların da mermileri ve yiyecekleri bitti. Ruslar birliklerinden, bölüklerinden, telsizlerle yardım istediler. Onların bölükleri vardı, birlikleri, orduları vardı. Onlara uçaklarla havadan atılmak suretiyle, ...paket paket yardım gelecekti. Bizim ne dirliğimiz vardı... ...ne bölüğümüz vardı... ...ne sahibimiz vardı... ...ne tersizimiz vardı... ...Allah'tan başka kimse bizi bilmiyordu. Bakın. Biz ise... ...taşların arasında kalmış... ...çaresiz Müslümanlar olarak... ...ellerimizi açıp Allah'ın... ...biz senin rızan için savaşıyoruz... ...arzımızda senin ismin var... ...bizi kertenkele gibi... ...açlıktan şurada öldürmeyeceksin Allah'ım... ...derbin et bize ya Rabbi dedik... ...bir böcek gibi... ...bir kertenkele gibi taşların arasında... ...ölmek istemiyor... ...Allah adına vuruşmak istiyorduk... ...yalvardık, yalvardık... ...tek çaremiz ona yalvarmak kalmıştı... ...her şeyimizi vermiştik... ...tam o esnada... ...kuvvetli bir rüzgar çıktı... Ruslara havadan gönderilen bütün yiyecekler, cephaneler hepsini bizim tarafımıza getirdi. Aynen hadise. Biz de bu sayede 800 Rus askerini esir aldık, kalanları öldürdük ve Allah'ın verdiği yardımla tam bir zafer elde ettik. Görüyor musunuz Allah'ın yardımı? Her asırda bu olabilir. Her mekanda bu olabilir. Her mekanda bu olabilir yeter ki Müslüman her şeyini görebilsin onu yönden. Tek nokta kalsın yine bir keresinde Rusların tanklarının tanklarının saldırısına uğradık gerileyerek kendi menzillerimize geldik. Yalnız bu arada biz gerilerken Müslüman mücahit kardeşlerimizden birisi yaralanarak orada kaldı. Diğer bir mücahit kardeşimiz onu orada bırakmamak için hemen geri döndü. Yalnız onlar gelinceye kadar Rus tankları onların etrafını sardılar. Hiçbir çare kalmamıştı. Kardeşlerimizi tankın altında ezeceklerdi. Biz yine Allah'a el açarak, Ya Rabbi bizi ezdirme, bizi yok etme diye dua ettik. Bu sırada gayet açık olan hava, Birden göğe karardı. Nereden geldiği belli olmayan siyah bir duman ortalığı kapladı. Göz gözü görmez oldu. Böylece o kardeşlerimiz hurstanların arasından hiç kimse görmeden bir şey olmadan geçip seferimize katıldılar. İşte Allah'ın yardımı alenen, ve açıkça dünya çapında görülen hadiselerden birisi de yalnız asrı saadet'e mahsus değildir bunlar. Bugün biz ilahi yardıma, ilahi zafere nail olamıyorsak, şüphesiz ki bizim o yola, o davaya vereceğimiz, vermemiz gereken çok şeyi vermemiz beklediğimizden hasıl olmaktadır. İşte aziz ve kardeşlerim, bu mevzu oldukça mühim. Daha bazı noktalar, insana hayret veren noktalar daha var. Allah'ın inayetiyle bunları da zaman zaman hicret asrımızın içindeyiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Fazla uzatmayayım. Haftaya buluşmak üzere inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusullarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık. Bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi İslam'ın zaferini nasip eyle. Müslüman ve mümin kardeşlerimizi İslam'ın mücadelesine hazır eyle. Yardımını ve nusretini üzerimizden eksik etme ya Rabbi. Görülür görünmez her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, tesatlardan, her türlü kafir düşmanların istila ve işgallerinden, hile ve tuzaklarından ümmeti İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü enliyem. ve Resul diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi İslam'ın zaferini görmek nasip eyle ya Rabbi. Yeryüzünde yeniden İslam'ın hakim olmasını nasip eyle ya Rabbi. 15. hicret asrına çıkmadan bütün ehli küfrü İslam'ın karşısında mağlup ve mahtum eyle ya Rabbi. İslam'ın hükmüne mahkum eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin uzaktan yakından gelen genç ihtiyar bütün mümin kardeşlerimi bu derslerimizi çeşitli vasıtalarla dinleyen bir cümle mümin kardeşlerimi cennet ve cemalinle tautif eyle ya Rabbim. Amin ya Erhamen Rahimin elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.